Amma elektrik kesilip duruyor ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmü Kays'tan 747. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a henüz yemek yeme çağına gelmemiş olan bir oğlunu getirmemişti de o kucağına oturmuştu. O da onun üzerine işedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam su istedi ve onu elbisesinin sidiklen pislenmiş yerine sevpti. Ama o yeri yıkamadı. 742 Sekiz Ümmü Seleme'ye sordu. Doğrusu ben elbisemin eteğini uzatan, sonra da pis yerlerde yürüyen bir kadındım. Elbisemin eteği pis olur mu? Ümmü Seleme şu karşılığı verdi. ve Vesselam, bu elbisenin pislenen eteğini pis yerden sonraki temiz yer temizler buyurdu. 700. 49 olur no rivayet İmran bin Hüseyin'de Biz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bir yolculuktaydık Ali Aleyhisselatü Vesselam bineğinden indi ve abdest suyunu isteyip abdest aldı. Sonra namaza çağrıldı. Ezan okundu da cemaate namaz kıldırdı. O namazından döndüğünde cemaattan ayrılmış cemaatle namaz kılmamış bir adam gördü. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ona Ey filan cemaatle namaz kılmaktan seni ne etti? O ya Resulullah cünüb oldum su da yok. O zaman Toprağa bak. Çünkü o sana yeter buyurdu. 750 olur rivayet. Ebu Said'den. iki adam yolculuğa çıktılar. Derken yanlarında hiç su olmadığı halde namaz vakitleri geldi. Onlar da temiz toprağa teğemmelip namaz kıldılar. Sonra namaz vakti içinde su buldular. Bundan dolayı Onların biri abdest alarak namazı tekrar kıldı Diğeri ise kılmadı Daha sonra ve Vesselam'a geldiler ve bunu anlattılar Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam kılmayana Sünnete uygun hareket ettin Namazın sana kafidir Abdest alıp tekrar kılana ise Sana iki kat sevap vardır buyurdu 751 No'lu rivayet Ammar bin Yasir'den Aleyhisselatü Vesselam Teyemmüm'de yüz ve avuçlar için toprağa bir vuruş vardır buyurdu 752 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir sefere çıkarken Esma'dan bir gerdanlık ödünç aldım. Sonra bu gerdanlık sefer esnasında kayboldu. Bundan dolayı Ali sallallahu aleyhi ve ashabından bazı insanları onu aramaya gönderdi de onların namaz vakitleri geldi ve sular olmadığı için abdestsiz namaz kıldılar. Dersona Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiklerinde bu durumuna şikayet ettiler. Bunun üzerine teyemmü indi. O zaman Useyd bin Hudeyr Ayşe'ye hitaben şöyle dedi. Allah sana hayırlı mükafatlar versin. Vallahi senin başımıza asla hiçbir iş gelmemiştir ki Allah senin için ondan bir çıkış yolu yapmış. Müslümanlar için de onda bir bereket kılmış olmasın. 753 Noğul Rivayet Memin annemizden Bir gün aleyhissalatü vesselam için su koydum. O da ellerinin üzerine su dokup onunla yani eli, sol eliyle avret yerini yıkamaya başladı. Bu yıkamayı bitirince onu yani sol elini yere duvara sürdü. Sonra ağzına su verdi, burnuna su çekti, ardından yüzünü ve kolunu yıkadı, başına ve vücuduna su döktü, nihayet guslünü bitirince bir tarafa çekilip ayaklarını yıkadı. O zaman ben kendisine bir çarşaf havlu verdim ama o kabul etmedi ve eliyle vücudunun sularını gidermeye başladı. Hazreti Mehmun'a dedi ki ben de onu guslünü bitirinceye kadar perdelenmiştim. 754 Ayşemnemiz'den ve Vesselam Gusül yapmaya başlardı da öncelerini yıkar. Peşine namaz abdesti gibi naptest, abdest alır. Sonra avucunu suyun içine sokar ve parmaklarıyla saçın diplerini hilaller. Nihayet baş derisinin üstü ıslandığına kanaat getirince eline 3 avuç su avuçlar ve bununla başın üzerine su döker. Daha da sonra, sonra da vücudunu yıkardı. 755 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam cünüplükten dolayı bir kapta gusül yapardık. 756 Ayşe annemizden ben ve Aleyhissalatü Vesselam bir kaptan ki o faraktır kusul yapardık. 757 Ali'den kim cünüplükten bir kıl yeri kadar kısmı kendisine su isabet etmemiş bir halde kuru bırakırsa o kuru kalan yere cehennemde şöyle şöyle yapılır. 758 Ebu Rebahtan o da İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam'ın zamanında bir yara isabet etti. Sonra da ihtilam olmuş. Bundan dolayı gusül yapması emredilmiş. O da yapmış ve ölmüş. sallatü Vesselam'a bu haber ulaşınca bunun üzerine o şöyle dedi. Onu öldürdüler. Allah da onları öldürsün. Cehaletin devası sormak değil mi? Keşke vücudunu yıkasaydı ve başını yara sabet eden yerini nest kuru bıraksaydı. 759 Ali sallatü Vesselam bir defasında tek bir günde bütün hanımlarını dolaştı. Onlarla cima yaptı. 760 ne Rivayet Enes'ten. ve Vesselam bir defasında bir gecede bütün hanımlarını dolaştı. Onlarla cima yaptı. 761 Abdullah bin Cafer'den. ve Vesselam bir gün beni bineğin terkisine aldı ve bana insanlardan hiç kimseye anlatmayacağım gizli bir şey söyledi. Ben bir tümsek veya hurma ağacı kümesi ise... Ali sallatü vesselamın defa aceti için arkasına gizlendiği şeylerin ona en sevgili gelenleriydi. 762 İbn Ömer'den Ömer Resulullah'a bana geceleyin cünüplük isabet ediyor. Cünüp oluyorum. Nasıl yapmalıyım? Bunun üzerine Ali sallatü vesselam ona erkeklik organını yıkamasını, abdest almasını sonra da uyumasını emretti. 763 El-Efsed'den Ayşe'ye Aleyhisselatü Vesselam'ın cünüp olduğu halde uyumak istediğinde ne yaptığını sordum. O da namaz abdesti gibi abdest alır sonra buyurdu. 764 Ebu Eyüp El Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam su, sudan dolayı gerekir buyurdu. 765 Es-Said'den ve Vesselam vefat ettiğinde 15 yaşındaydı. Bana Ubey bin Ka'b dedi ki su sudan dolayı gerekir sözü hakkında verdikleri fetva Resulullah'ın İslam'ın başlangıcında vermiş olduğu bir kolaylık ruhsat idi. Aleyhissalatü Vesselam daha sonra gusül yapılmasını emretti. 766 Sehil bin saattan, Ubey bin kaaptanıda su sudan dolayı gerekir diye verdikleri fetva Aleyhissalatü Vesselam'ın İslam'ın başlangıcında vermiş olduğu bir kolaylık ruhsat idi. Sonra cima yapıldığında meni inmese de gusül yapıldı. 767 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam erkek onun yani kadının dört parçası arasında oturduğu sonra ona yüklendiği e, zaman gusül yapması vacip olmuştur. 768 Ata el Hurasa'dan Said İbnül Müseyyebi Teyzem Havle binti Hakim Es-Sülamiye Resulullah'a ihtilam olan kadının durumunu sordu da aleyhissalatü vesselam ona gusül yapmasını emrette. 769 İbni Şihab'dan Urva İbni Zübeyir Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Ayşe'den naklen rivayet etti ki Ebu Talhan'ın oğullarından annesi Ümmü Süleym Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girip dedi ki Ya Resulullah şüphesiz Allah hakkı açıklamaktan çekilmez. Söyler misin rüyada erkeğin gördüğü şeyi gören kadın gusül yapar mı? Evet buyurdu. Bunun üzerine Ümmü Süleym'e ayıp sana. Kadın bunu görür mü dedim Aleyhisselatü Vesselam Allah iyiliğini versin. Peki çocukla annesi arasındaki benzerlik nereden olur buyurdu. 770 Enes'ten yine aynı. 771 Ayşe annemizden. ve Vesselam uyanıp da ihtilam olduğunu hatırlamadığı halde elbisesinde veya avret yerinde ıslaklık gören kimse hakkında gusül yapsın. Fakat şayet o bir ıslaklık görmediği halde ihtilam olduğunu bilirse ona gusül yapmak gerekmez Buyurdu. 772 Ebu Selemeden, o da Ebu Khureyreden, Ali Vesselam, biriniz uykusundan uyandığında elini üç kere yıkamadıkça onu abdest suyuna sokmasın buyurdu. 773 İbn Abbas'tan, bir gün biz Peygamberin Ali Salatü Vesselam'ın yanındaydık derken o helaya girip çıktı. Ardından ise yemek getirildi. Yemeğe başlaması üzerine abdest almayacak mısın denilince namaz mı kılıyorum ki abdest alayım buyurdu. 774 Ayşe annemizden, Ümmü Habibe bin Ticahş'ın Hayız özür kanı ki o Abdurrahman bin Avf'ın nikahındayken 7 yıl devam etti. Bir ara o bu derdini aleyhissalatü vesselam'a söyledi. Aleyhissalatü vesselam, şüphe yok ki o Hayız kanı değildir. O ancak bir damardan gelen kandır. Binaenaleyh, Hayız vaktin geldiğinde namazı bırak, gittiğinde gusül yapıp namazı kıl. Ondan sonra o her namaz için gusül yapar sonra namaz kılardı. O gusül yapmak için kız kardeşi Zeynep bin Ticarş'a bir çamaşır tenekesinin için otururdu da kanın kırmızılığı suyun üstüne çıkardı. 775 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam oruçlu iken kendisiyle mübaşerette bulunurdu. 776 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam oruçlu iken onlarla yani hanımlarıyla mübaşerette bulunurdu. 777 yine Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam mescitte itikaftayken bir gün ona bana seccadeyi uzat dedi. Doğrusu ben hayızlıyım dedim. O zaman Aleyhisselatü Vesselam herhalde o hayız senin elinde yoktur buyurdu. 778 esmadan bir kadın Aleyhisselatü Vesselam'a hayızdan temizlendiğinde elbisesini nasıl yapıp temizleyeceğini sorarken işittim. Aleyhisselatü Vesselam şayet onda bir kan görürsen onu kazı. Sonra onu su ile ovup yıka, sonra elbisenin diğer taraflarına su serp, sonra da onunla namazını kıl. 779 Ayşe'den Aleyhisselatü Vesselam'a ensardan bir kadın Hayızı sordu. Suyunu ve sidir ağacının öğütülmüş yaprağını alıp yıka ve vücudunu iyice temizle. Sonra başının üzerine saç diplerine ulaşıncaya kadar su dök. Ardından güzel foku misk sürülmüş bir bez parçası al ve onunla temizlen. Kadın onunla nasıl yapıp temizlenirim? Ya Resulullah dedi. Ali sallallahu aleyhi ve bir şey söylemedi. Kadın tekrar nasıl yapıp temizleyeyim dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sallam bir şey demedi. Bunun üzerine Ayşe işitiyorsa işitiyorken güzel koku misk sürmüş bir bez parçası al ve onunla kan izlerini araştırıp üzerlerinde gezdir dedi. Ali sallallahu aleyhi ve onu yedirgamladı. 780. Ayşe annemizden. Fatıma İbni ebu Hubeyş aleyhissalatü vesselam'a geldi ve ''Ya Resulallah, doğrusu benim hayız kanım hiç kesilmiyor. Bu yüzden temizlenemiyorum. Namazı bırakayayım mı?'' Aleyhissalatü vesselam ''Hayır, namazı bırakma. Bu ancak bir damardan gelen bir kandır. Binaenaleyh, hayız vaktin geldiğinde namazı bırak, gittiğinde üstündeki kanı temizle ve namazını kıl.'' 781 Ayşe annemizden ''Cavş'ın kızının aleyhissalatü vesselam zamanında hayız kanı hiç kesilmedi, devam etti.'' müstehaza olmuştu da Aleyhisselatü Vesselam ona her namaz için gusül yapmasını emretti. Bunun üzerine o gerçekten su dolu olan çamaşır teknesine girip içine dalar sonra ondan kan suyun üstünü kaplamış olduğu halde çıkar ve namazını kılardı. 782 Ayşe annemizden yine yukarıdaki hadisinin aynısı sonra bu ona zor gelince ona öğle ile ikindi bir gusülle, akşam ile yatsıyla bir gusülle cem etmesini Sabah için, için sabah için ise ayrı bir gusül yapmasını emretti. 783 Ayşe annemizden yukarıdaki mi? aynısı. 784 aynı 785 Fatıma binti Ebu Hubeyş'ten Ya Resulallah doğrusu ben hayız özür kanı hiç kesilmeyip devam eden bir kadının. Aleykümselam. Yine yukarıdaki hadisin aynısı 786 Süleyman Bin Yeser'den o da Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam o kendisine olan olmadan yani başına gelen musibet gelmeden önce hayız görmekte olduğu gece ve gündüzlerin sayısına bunların bir aydaki miktarına baksın da bu müddet için namazı bıraksın. Bu müddeti geride bıraktığı ve namaz vakti geldiği zaman gusül yapsın ve kan akıntısına mani olmak için bir bez ile avret yerine sağlam bir şekilde sarıp bezin uçlarını beline bağlasın. Yani adet bezi bağlasın sonra da namazını kılsın. 787 Ümmü Habibe'den ki Ümmü Habibe Ya Resulallah, hayız kanı bana gelip geldi. Kesilmek bilmiyor ne yapayım dedi. Aleyhissalatü Vesselam gusül yap ve namazını kıl. 788 Saad bin Zulara'dan Aleyhissalatü Vesselam Hanımı Hazreti Ayşe'yi şöyle derken işittim. Ümmü Habibe binti Caş o yedi yıl istihaza kanı gördü. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve derdini ona söyleyip onun hakkında ondan fetva istedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz bu hiç hayız kanı değildir. Bu ancak bir damardan gelen kandır. Bina analey yap sonra namazını kıl. 789 Hazreti Ayşe'den yine aynı 790 yine aynı 791 saat bin İbrahim'den, alimler Ali'selat ve selam zamanında isteaželi olduğunu söyleyen kadınların üçü Abdurrahman bin Alif'in hikayandasıydılar diye ihtilaf etmişler. 792 Hakimden, O da sahiden müştiyazıyı sormuş. O da kardeşimle oğlu bunu benden daha iyi bilen hiç kimse kalmadı. Tam adamına rastladım. O hayız vakti geldiği zaman namazı bıraksın. Gittiği zaman ise gusül yapsın ve namazını kılsın 793 İbn Abbas'tan. O hayızların günlerinde namazı bırakıp sonra gusül yapar. Sonra kan çıkan yere pamuk veya benzeri bir şey tıkar ve avret yerini bir bezle sağlam bir şekilde sarıp bezin uçlarını beline bağlar. Sonra namazını kılar. Bunun üzerine bir adam kan aksa da mı namazı kılar dedi. İbn Abbas şu olup gibi aksa da kılar karşılığını verdi. 794 yine aynı. 795 e, kamirden Ayşe annemize müstehazayı sordum. Daha önce esnasında namazı bırakmış olduğu haizlarının günlerinin geçmesini bekler. Sonra içinde temizlenmiş olduğu temizlik günü gelince usul yapar. Sonra hem her namazda abdestleri ve namazını kılar. Buyurdu. 796 aynı. 797 aynı. 798 aynı. 799 aynı. 800 aynı. 801 801, 802 803 804 805 hep aynı. Bağlı mısın? 806 Enes'ten Ümmü Velid'in hayız kanı kesilmeyip devam etti de bana İbn Abbas'tan fetva sormamı emretti ben ona sordum o Bahrani kanı gördüğü zaman namaz kılmasın temizliği görsün zaman gusül yapsın ve namazı kılsın 807 Dahak'tan bir kadın ona doğrusu ben hayız kanı kesilmeyip devam eden müstehaze bir kadınım nasıl yapmalıyım Taze kan görünce önceki günlerin günlerinde haizliye haram olan şeyleri yapmaktan kendini tut. 808 İbrahim'den müstehaza yani hayızların günlerinde otur. diye haram olan şeyleri yapma. Sonra öğle ve ikindi için gusül yap. Yahut akşamı geriye son vaktine bırak. Yatsıyı öne ilk vaktine al. Selam bu yaksında olur. Fakat içinde bir gusül yapar. Yen müstehaza oruç tutmaz, koca sona gelmez, onunla cinsi münasebet yapmaz ve Mustafa dokunmaz diyor bunlar asılsız görüşler 809 İbn Abbas'a müstehaze hakkında soruldu öyle ve ikindi için bir gusur